أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا دن لولا أن هدانا الله وما توفيق واعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 Zulmün perdesini ayukaya çıkarabilmek. Nefsin kaynağıyla beslenen, nefsani duygularla beslenen zulmün şerrini def edebilmek adına adım atabilmek. Karanlıklar kaplamış olsa da dört bir yanı aydınlığa koşabilmek. Aydınlık yoksa aydınlık yapmak adına bir kibrit dahi olsa ateş yakabilmek yürüyebilmek, yürüyebildiği kadar ve tutulabilmek insanların ellerinden tutulabildiği kadar. Vahiy kaynaklı bir destek almak. Sırtını, ruhunu, gönlünü vahye dayayarak adım atabilmek. Ben sen o bir siz onlar sevdasına ve davasına kapılmadan İllahu düşüncesiyle kimsenin bilmesine gerek yok ki اِنَّ ve وَنَسُكِ ve وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ayetini aşikar eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi Namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım Onun için, şunun için, bunun için, o övsün, bu sevsin, şu beğensin, filanca takdir etsin, filancanın gözüne girsin diye değil, hayır hayır hayır لَا مَوْجُودَ illallah Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Ama hiçbir şey yok kainatta zerre adına, mevcudat adına. إِلَّا Sadece O var. Sadece Allah var imanıyla. Tevhidi hayatının her alanında yaşayabilmek. Küfür tek bir millettir ayetince, zalimlere karşı da birliği sunabilmek. Sağına soluna bakıp adam arayanları görünce, Allah kafi olarak bana yeter. Eslemtu li rabbil alemin. Aleminin Rabbine ben teslim oldum. O bana yeter. Hasbi Allah diyebilmek. Nemrutlar kursa da zulüm ve karanlık üzerine saltanatlarını ve sistemlerini koysalar da mancına, atmak niyetinde olsalar da ayları topladıkları, ateşi yaktıkları ortama Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'men Mevla ve Ni'men Nasir diyebilmek adına arzu ederseniz sevgilimiz, rehberimiz ve her daim önderimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir kıssayı, bir parçayı, bir portreyi paylaşalım sizlerle. Hem gönlümüze bir merhem olsun, hem ruhumuza bir şifa, hem de birliğimizi birlik katsın. Sevgililer, sevgilisi, sevgili efendimiz, Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti Hazreti Adem ile başlayıp, kendisiyle kemal ve olgunla eren yubarek din İslam'ı tebliğe başladığı zamanlarda, müşrikler tarafından birçok sıkıntıya maruz kalmışlardı. Bu sıkıntıların en çileli olanlarından birisi de kendisine, ve kendisinin hayat veren davetine icabet eden, derinden inanmış, kalben bağlanmış ve teslimiyet sahibi olduklarını ifade eden Müslümanlara karşı uygulanan seccid kararı olmuştu. Hacim ve Mutalip oğullarının Müslüman olan ve olmayanlarının tümünü Şibu Ebu Talip'te, yani Ebu Talip mahallesine topladıklarını, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ona inanan müminleri korumaya devam ettiklerinin müddetçe, onları orada tutacaklarına dair bir ambargo söz konusu olmuştu. Ve kendi aralarında bir anlaşma, bir mukavel yaptılar kendilerince. Yaptıkları anlaşma şöyleydi. Öldürülmek üzere, Peygamberimiz kendilerine teslim edilinceye kadar, oğullarından gelecek barış dileği asla kabul edilmeyecek. Kendilerine asla acınmayacak. Onlara kız verilmeyecek, onlardan kız alınmayacak. Evlilik asla söz konusu olmayacak. Onlara bir şey satılmayacak, onlardan hiçbir şey satın da alınmayacak. Onlarla oturulmayacak, görüşülmeyecek, konuşulmayacak. Onların evlerine gidilmeyecek, onların evlerine gelinmesine izin verilmeyecek şeklinde küfür üzerinde müşrikler kendi aralarında anlaşmalar yapmışlardı. Kararlaştırdıkları bu anlaşmaları bir sayfaya yazdılar. Sayfanın üzerine üç mühür bastılar. Verdikleri sözlerinde durmalarını sağlamak için de onu kendilerince sözde yasallaştırmak amacıyla Kabe'nin duvarına astılar. Kaynaklarda denilir ki, Mansur bin İkreme isimli bir müşrik bu sayfayı yazmış. Efendimiz'e bu haber getirilince, Mansur bin İkreme'yi Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allahu Teala'ya havale edin gitmişler. Ve o gün, Mansur bin İkreme'nin ellerinin felç geçirerek çolak olduğu, Asım Kürksel'in İslam tarihinde geçer. Hatta, onun üzerine Kureyş müşrikleri aralarında Haşim oğullarına zulmettik de işte bakın Mansur bin İkrim'e'nin başına bela geldi, musibete uğradı demeye başlamışlar. Bu zulüm sahifesinin Ebu Cehil'in annesi Ümmü Cüsal'ın ve daha başkalarının yanında bulundurulduğu da başka bir kaynakta geçer. Kureyş müşriklerinin Haşim ve Muttalip oğullarına karşı aldıkları acımasız tedbirler üzerine Ebu Talip söylediği bir menzumesinde... Güey yollarına ve bilhassa onlardan Kabe sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Musa Aleyhisselam gibi bir peygamber olduğunu, eski semavi kitaplarda yazılı bulduklarını kendilerinin de bildiklerini, Kabe duvarına astıkları yazının başlarına ancak uğursuzluk ve felaket getireceğini hatırlatmıştı. Suçsuzlar, suçlu durumuna düşmeden ayılmalarını, fesatçılara oyup aradaki akrabalık ve dostluk bağlarını koparmamalarını, sonucu çok acı olabilecek kanlı bir savaşı davet etmemelerini tavsiye ettiyse de dinletemiyordu. Peygamberimizi kendilerine öldürülmek üzere teslim etmelerini hiçbir zaman ummamalarını, babaları Haşim'in vasiyeti üzerine Haşim oğullarının hiçbir zamandan savaşmaktan yılmayacaklarını söylüyordu. Ebu Talip, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a herhangi bir kötülük veya suikast, ...yapılabilir düşüncesiyle her gün bir yakınını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yatmak üzere görevlendiriyordu. Efendimiz'i de kendi yatağında yatıtırıyordu. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Peygamberimizin kabile halkı olan Haşimoğulları ile oğullarını ...ve Efendimizin vahiy ile uzattığı elini tutup iman eden müminleri 3 yıl kuşatıp göz altında tuttular. Çarşı ve pazarların mahalle sakinlerine giden yollarını kesiyorlardı. Mahalleye yiyecek ve katık gitmesi söz konusu olmuyordu. Kureyş müşrikleri Mekke'den gelen yiyecekleri veya satılan herhangi bir şeyi mahalleye bırakmamakta hemen varıp ondan bütün gelirleri kendileri almaktaydı. Mahalle sakinlerini açlıktan öldürüp Böylece Peygamberimizin kanını dökmeye başarılı olabileceklerini umuyorlardı. Mahalle sakinlerinin hac mevsimlerinde dini geleneğe uyarak mahalleden çıkıp alışverişte bulunmalarını her an engel almaya çalışıyorlardı. Ancak yine de Mekke çarşısına bir deve yükü yiyecek geldi ve mahalle sakinlerinin de çoluk çocuğu için biraz yiyecek almak üzere Oraya vardı zaman Ebu hep hemen erzak yüklerinin başına dikilir. Ey tüccar toplulu, Muhammed'in hesabına fiyatları öyle yükseltiniz ki onlar yanınızdaki şeylerden bir şey alamasınlardı. Siz benim zengin ve verdiği sözü yerine getirir bir kimse olduğumu bilirsiniz. Böyle yapmanızdan size zarar gelmeyeceğine ben kefilim diyordu. Tüccarlarda mallarının fiyatını öyle kat kat arttırıyorlardı ki Müslümanlar... Açlıktan ağlaşan çocuklarının yanına ellerinde olan onlara yedirecek bir şey bulunmaksızın dönmek zorunda kalıyorlardı. Ertesi günü sabahleyin tüccarlar Ebu Leheb'in yanına varmışlardı. O da kalan yiyecek ve giyecekleri onlardan yüksek fiyatla satın alıp müminleri ve yanındakileri aç ve çıplak bırakıyordu. Mahalle sakinlerini geçindirmek için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün malını harcamıştı. Hz. Hatice'de, Ebu de, bu yolda bütün servetlerini bitirdiler. Yiyecek bir şey bulunup satın alınmadığı için açlıktan ölenler, ağaç yapraklarını yiyenler, buldukları kuru deri parçalarını su içinde yumuşatıp ateşe tuttuktan sonra onunla üç gün idare edenler vermişti. Açlıktan ağlaşan çocukların feryatları mahallenin arkasından duyulmaya başlamıştı. Müşriklerden kimisi bundan sevinç duyuyordu. Bayram ediyordu çocuklarının ağlamasından. Açlıktan inlemesinden. Yolda gördükleri ağaç yapraklarını yediklerini duymaktan sevinç duyuyorlardı. Küfrün, kafirin kalbinde merhamet mi olur? Zülümden besleniyordu onlar. Şiddetten, öfkeden besleniyordu. Kimisi de üzüntü duyuyordu. Üzüntü duyanlar, bakın... Sayfayı yazan Mansur bin İkrimen'in başına nasıl felaket geliyor diyorlardı. Kureyş müşrikleri mahalle sakinlerine bir şey göndermiyorlardı. Akrabalarına bir şey göndermek isteyenleri de ancak gizlice yapabilmekteydiler. Hatta Ebu Cehil Amr bin İnşam mahalle sakinlerine gizli gizli bazı yiyecekler gönderildiğini duyduk için sık sık gözetliyor, gözetlemezleri için insanlar tutuyordu. İnsan dilinin mazileri. Hazreti Abbas bir gün yiyecek satın almak için mahalleden çıkmıştı. Ebu Cehil ona çatmak istedi. Sataşmak istedi. Fakat Allah onu Ebu Cehil'in şerrinden korumuştu. Hazreti Hatice Zema bin Esved'e Ebu Cehil'e bir söz dinlettiği haber saldı. O da söz dinletti. Ebu Cehil geri durdu. Hakim bin Hizam bir ticaret kafilesiyle Şam'dan buğday yükleyip getirmişti. Üzerine buğday yüklediği bir deveyi gizlice mahalle yoluna sevk etti. Arkasına vurup mahalle sakinlerinin yanına sokmuştu. Onları da devenin üzerindeki buğday almışlardı. Yine Hakim bin Hizam, Hazreti Hatice'nin akrabası, başka bir gece devenin üzerine un yükleyip mahallenin içine salmıştı. Ancak böyle sahipsiz develeri gönderebiliyorlardı. Aşırı sıkı bir denetim vardı. Rahmet elçisindeki rahmeti göremiyorlardı. Merhametten zerre kadar hisseder olsalar idi, elbet nur olan İslam gönüllerinde tecelli edecekti. Neticede kalbinde merhametin zerresi bulunan Hakim bin Hizam gibileri aradan yıllar sonra da olsa iman ile nurlanmış, nimetlendirilmişlerdi. Hişam bin Amr da bir gece deveye yiyecek yükleyip mahallenin ağzına kadar götürmüştü. Devenin başından yıllarını çözmüş, iki böğürüne vurup onu mahalleye sokmuştu. Hişam bin Amr mahalle sakinlerine öyle yardım etmeye devam etmişti. Başka bir gecede üç gün üç yük yiyecek göndermişti. Kureyş müşrikleri bunu öğrenince sabahleyin ona bu hususta ihtarda bulundular. Hişam da ''Ben artık böyle bir şeyi tekrarlar ve size aykırı davranır değilim.'' demişti. Bunun üzerine müşrikler onun yanından ayrıldılar. Fakat Hişam bundan sonra tekrar tekrar mahalle sakinlerine geceliğin birer veya ikişer deve yüklü yiyecekler salınca, müşrikler fark ettiler, yakaladılar, ağır sözler söylediler. Hatta onu öldürmeye kalktılar. Hatta sonradan iman ile şerefleneceklerden, Ebu Süfyan bin Harp, ''Bırakınız o adamı, mahalledeki akrabalarına iyilik etmiş. Vallahi keşke biz de onun yaptığı gibi yapsaydık ne güzel olurdu.'' diyerek onu kayırmıştı. Hakim bin İzam bir gün kölesinin sırtına biraz buğday yükleyip, Efendimizin zevcesi Hz. Hatice'ye götürmek üzere mahalleye giderken, yolda Ebu Cehil'e rastlamıştı. Ebu Cehil hemen Hakim'in yakasına yapışmıştı. Demek sen Haşimoğulları'nı yiyecek götürüyorsun ha? Vallahi ben seni Mekke'de rezil etmedikçe buradan ne sen ileri geçebilirsin ne de yiyecek geçirebilir demişti. O sırada Ebu'l-Bahteri bin Hişam yanlarına geldi. Ebu Cehil o dedi Haşimoğulları'nı yiyecek taşıyor. Ebu'l-Bahteri hallasına ait olup yanında bulunan bir yiyeceği onu götürmesine sen nasıl engel olursun? ''Çekil adamın yolundan, gideceği yere gitsin.'' dedi. Ebu Cehil kabul etmiyordu. Ve hatta Hakim'in kölesinin yakasını yapışınca ebul Bahteri kızmıştı. Eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle vurup Ebu Cehil'in başını yardı. Kendisini yere yıktı, tekme attı. Hazreti Hamza oraya yakın bir yerde bulunuyor ve onları seyrediyordu. Müşrikler ise aralarına geçen bu gibi hadiseleri, Peygamberimizle asabının görüp, işitip kendilerini gülmelerini hiç istemiyorlardı. Efendimiz Kureyş müşriklerinin kendisini dinlemediklerini, yalanlayıp durduklarını, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'a karşı çok yavaş ve isteksiz davrandıklarını ve sırt çevirdiklerini görünce Ey Allah'ım! Şunlara da Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki 7 yıl kıtlık gibi azabı verip bana yardım et diyerek Kureyş müşrikleri aleyhinde dua etti. Bunun üzerine yağmurlar kesilivermişti. Yer kupkuru olmuş kurumuştu. Kureyş öyle bir kuraklık ve kıtlık yakalamıştı ki her şeyi kökten kazıyordu, silip süpürüyordu. Yiyecek bir şey bulamayınca açlıktan dolayı derileri, ılhız denilen şeyleri bile yediler. Kıtlık artınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Ey Muhammed! Yanına gelen de Ebu Süfyan'dı. Sen kendinin rahmet olmak üzere gönderildiğini söylüyorsun. Allah'a itaati... Akrabayı görüp gözetmeyi bize emredip duruyorsun. Akrabaların ailen kavmin kuraklık ve kıtlıktan ölüp gidiyorlar. Onlardan bu felaketin kaldırılması için Allah'a dua et de Allah bizi kurtarsın. Eğer sen dua edersen Allah da şu belayı üzerimizden kaldıracak olursa Allah'a iman edeceğiz diyerek yemin etmişler. Efendimiz'e söz vermişlerdi. Rahmet Peygamber Efendimiz. Merhamet Çağlayan'ı, ellerini Açacak, Dua Edecekti Allah'a. Bunun Üzerine, Yağmur Sularıyla vermişti Mekke Toprakları. Ancak, Kıtlık ve Azap Kalkınca, Onlar Sözlerinden Dönmüş, Şirklerine Devam Etmişlerdi. Bunun Üzerine, Rabbimiz, Kendilerine, Duhan Suresinin 9. ve 16. Ayetlerini, Arasındaki Ayetleri indirmişti. Hayır, onlar öldükten sonra dirilmekten şüphe içindedirler. Bununla eğlenirler. O halde gökyüzünün apaşiker bir duman getireceği günü gözle. Öyle bir duman ki insanları saracaktır o. Bu diyecekler pek yaman bir azap. Ey Rabbimiz bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz artık iman edeceğiz diyecekler. Onlara düşünmek, ibret almak nerede? kendilerine gerçekleri apaçık anlatan bir resul geldi de ondan yüz çevirdiler. Ona bir öğretilmiş, bir mecnundur dediler. Biz o azabı biraz açacak, kaldıracağız. Fakat siz yine küfre döneceksiniz. Ama o büyük satvetle sıkı vereceğimiz gün herhalde biz onlardan intikam alacağız diyor durup Evet, sevgili dostlar. Boykota uğrayanların ihtiyaçlarını gidermek için ne efendimizin, ne bu talibin, ne bir varlığı kalmıyordu. Mahallede korkunç bir açlık köküm sürmeye devam ediyordu. Bütün bunlar ne için yapılıyordu? Tek bir şey için. Allah'ın insanlara göndermiş olduğu son kurtarıcı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i teslim almak. Müşrikler bu tarz bir tatbikat ile Maksatlarına erişeceklerini zannediyorlardı. Ne var ki, olay tamamen arzularının aksine tecelli etmişti. Beklediklerinin dışına gerçekleşmişti. Öyle ki Müslümanlar ve Haşimoğulları bu abduka devresinde, Efendimiz'i teslim etmeyi bırakalım, daha çok bir bağlık olmuştu. Daha çok bir birlik beraberlik olmuştu. Efendimiz'i korumaya ve muhtemel tehlikelere karşı muhafazaya daha çok dikkat eder dereceye gelmiştilerdi. Peygamberliğin yedinci senesinde Muharrem ayı başında başlatılan bu boykat, bu tecrit, bu zulüm tam üç sene sürmüştü. Bu zaman zarfında müşriklerin Müslümanlara çektirdiği sıkıntı, açlık ve kıtlık da İslam'ın gelişmesine engel olamıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bu sıkıntılı ve ağır şartlar altında yine tebliğ vazifesini hakkıyla ifade ediyor. Akrabalarına oğullarına iman ve İslam'ı anlatmaktan bir an dahi geri durmuyordu. Boykut'un üçüncü senesiydi. Cenab-ı Hak, müşriklerin Kabe içinde astıkları malum sayfaya bir kurt musallat etmişti. Ve bu durumu vahiy ile Resulüne bildirmişti. Sayfada güvenin yemediği sadece Bismillahimman, Allah'ım senin isminle başlarım yazısı kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yurma amcası Ebu Talib anlatmıştı. Bunun üzerine Ebu Talip bin Abdülmuttalip müşriklere şöyle bir teklifte bulunmuştu. Kardeşim oğlunun bana haber verdiğine göre Allah sizin Kabe'de astığınız sayfaya bir kurt musallat etmiş. Ve Allah lafzı dışında bulunan bu zulüm, akrabalarla münasebeti kesme ve iftira gibi ifadelerin hepsini yiyip bitirmiştir. Kabe'ye gidip sayfaya bakın. Eğer yeğenim doğru söylemişse, bu zulüm ve bu kötü davranışınızdan vazgeçin. Eğer yalan söylemişse, yanılmışsa, eksikse, yetersizse, ben onu size teslim edeceğim. Onu öldürmek veya diri bırakmak konusunda kararsızdır. Kabe'ye giden müşrikler, Ebu Talib'in anlattıklarının aynısını gözleriyle görmüşlerdi. Hayret içinde kalmalarına rağmen, Yine de Peygamber Efendimiz'e Allah'ın lütfetmiş olduğu mucizeyi kabul etmiyorlar. Bu da bir sihirdir diyerek unura rahmeti gözlerini kapatıyorlardı. Bununla birlikte bu hadise boykot havasının şiddetini kırmıştı. Boykot kararının aleyhinde hatırı sayılır birkaç kişi de ortaya çıkınca Peygamberliğin 10. yılı Miladi 619 senesinde Kureyş'in hudut tanımaz inat ve küfürlerinin eseri olan bu uygulama da ortadan kaldırılmıştı. Böylece müşrikler vazgeçilmez bir karar olarak basıplandırdıkları zulüm ve delalet kokan bir karardan daha döndürülmüş oluyorlardı. Bu şirkin iman önünde mağlubiyetinin açıkça bir kere daha ilanıydı. Bu üç senelik muhasara öylesine şiddetli ve sıkıntılı geçmişti ki, Efendimiz bu hadiseyi seneler sonra bile unutmamıştı. Mekken'in fetine geldikleri sırada Mina'dan Mekke'ye ineceği zaman ertesi gün inşallah varacağımız yer Kinane oğullarının yurdu yani muhasap olacaktır ki burada Kureyş ve Kinane oğulları küfür ve inkar üzerine sözlü fikir birliği yapmışlardı acı hatıraları hesabına böylece paylaşmıştı. Evet sevgili dostlar yer Mekkeydi Talib mahallesi. İnançlarından ve yaşam biçimlerinden dolayı bir mahalleye mahkum edilmiş mustazaf insanlar topluluğu. Acının, ızdırabın, kimsesizliğin yudum yudum içildiği bir mekan. Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvetleri ve dayanakları, Allah'tan başka dostları ve yargıları olmayan bir avuç, derin bir iman ile inanmış müminlerin toplandığı bir mekan. İnsanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetti onlar. Zulmün ayıokaya çıkmış olduğu bir ortamda kalbi ve ruhi huzurun zirvesini yaşıyorlardı. Ebu Talib'in mahallesi'nde açlıkla, susuzlukla, yalnızlıkla imtihan olunuyorlardı. Kureyş ve bütün Araplar ilişkilerini kesmiş inançlarından vazgeçmeye çağırıyordu onları. Onlarsa kurumuş deli parçalarını ıslatıp yiyor, yine de inançlarından ödün vermiyorlardı. Havzu ı Kevser umuduyla direniyorlardı. Meta Nasrullah diyenlere, Allah'ın yardımı ne zaman diye yalvaranlara Allah'ın yardımının tezinden geleceğini biliyorlardı. Yaşanan bir insanlık dramıydı ve boykot, vicdanları olan insanların dayanamayacağı sınırlara ulaşmıştı. İnançları ayrı olsa da akrabalık bağları, Mutim bin Adi, Hakim bin Hizam, Bulbuhteri gibi insanlık haysiyetini kaybetmemiş kişileri harekete geçirmişti yırttılar zulmün belgesi olan kâbe asılı boykot ilanını, kurtardılar insanlığın umrını. 14.5 küsur asır geçti, 15 asır geçti aradan. Şimdi Gazze oldu Ebu Talib mahallesi. İsimler yine aynı, acılar yine aynı. İnançlarından dolayı Filistin halkı Gazze'de, zalimin ve onun ayak izinden gitmeyi şeref sayan zelil devletlerin ambargosu altında baskı gün be gün artıyor. Acılar dayanılmaz hale geliyor. Kardeşlerimiz bu boykotu yırtacak kutlu eller bekliyor. Şimdi seslensek ruhumuza, gönüllerimize, akıllarımıza ve kalplerimize. Ey Müslümanlar! Ey inananlar! Ey La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i taybesi ile dirilenler, silkenler, üzerinden ölü toprağını atmak adına iman etmiş olanlar. Mutim bin Adi ve arkadaşları kadar da mı değiliz? Onların akrabalık bağlar için yaptığı şeyleri biz kardeşlik bağlarımız için yapmayacak mıyız? Hayla suskun, hayla sessiz mi kalacağız? Suskunluğumuz kardeşlik ihlalidir. Herkes kendi mevcut imkanı dahilinde, zalimin karşısında bulunmaz, zalimin dümen suyunda gidecek ve onların çarkında dönecek olursa, mücadelede bulunmayıp sırt çevirecek olursa, şunu iyi bilin ki biz İbrahim'i bir ümmetiz. İsmail'lerimiz kurban olmaktan, İbrahim'lerimiz kurban vermekten çekilmez. Bu ümmet, Allah yolunda kurban olmanın ve kurbanlar vermenin kurbiyet ve yakınlık olduğunu bilir. Tecrübesini her yıl yeniden tekrar eder. İnşa eder, yeniden kuvvetlendirir kukluk bilincini. Elleri kurur elbet bir gün Ebu Lihbleri. Ama yine de Bedir bekler bizi. Şimdi bizde Gazze için, Çeçenistan için, Köşmer için, insanlık için, insanlığı ölmek üzere olan insanlık için, hayriyetini ve onurunu Halifetullah olma unvanını kaybetmek üzere olan insanlık için bir kurban verelim. Adımızı mutim koyalım, bir taş. Atalım. Yeryüzünün dört bir köşesine kardeşlik müjdesi olsun. Allah, elbette, iman edip onu güvenenleri yarı yolu bırakacak değildir. Selam olsun, muhacir olan kardeşlerine en olanlara, muhacir kardeşlerine en olabilenlere. Selam olsun. Allah Resulünün elinden tutup. ...hayatlarını cennet bahçesine çevirip, tüm insanları o cennet bahçesine davet edip, sonsuz cennete koşmak üzere adım atabilenlere selam olsun. Evet sevgili dostlar, bugünkü radyo sohbet programımızı burada bitirirken, ruhumuz, aklımız, kalbimiz, tüm hücrelerimiz, tüm atomlarımız... Tüm benliğimiz, dualarımızla zulüm altında olan kardeşlerimiz için onlarla beraber. Rabbim kalbimizden yollamış olduğumuz dua taşlarımızı nemrutların burnuna giren küçük bir sivrisinek dahi olsa kılsın. Elbet zafer Musa'larındır. Firavunlar boğulmaya mahküptür. Allah Musa'lar kılsın bize. Allah'a emanet olunuz efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.